Bizimkinin hiçbir şey öğrettiği, hiçbir şey bildiği, hiçbir şey arzuladığı yoktu. Karısını da mutlu sanıyordu üstelik. Emma da onun bu kadar kesinleşmiş bir huzur içinde bulunmasına, böyle sakin bir burdum duymazlığa gömülmesine, üstelik kendisinin ona verdiği mutluluğa varıncaya kadar her şeye kızıyordu. Ara sıra resim yaptığı oluyordu. Emma önündeki kartona eğilmiş çalışırken, resmini daha iyi görmek için gözlerini kırpıştırırken ya da baş parmağıyla ekmek içlerini yuvarlarken Charles da tepesine dikilip onu seyretmekten büyük zevk duyuyordu. Piyanoya gelince genç kadının parmakları tuşların üstünde ne denli hızlı koşarsa Charles da o denli büyük hayranlık gösteriyordu. Genç kadın tuşlara kendine güvenen bir edayla basıyor, bir an durup dinlenmeksizin ellerini klavyenin bir başından diğer başına koşturuyordu. Onun böylece sarstığı eski çağgının telleri inim inim inliyor, pencerenin açık olduğu zamanlar piyano sesi köyün ta diğer ucundan duyuluyordu. Ayağında yünlü terlikler başı açık, yoldan geçen noter katibi de elinde kağıtlarıyla çoğu zaman durup onu dinliyordu. Beriyan'dan Emma evini iyi çekip çeviriyordu. Fatura havası taşımayan iyi yazılmış mektuplarla hastalara vizitelerin hesabını gönderiyordu. Pazar günleri komşulardan birini yemeye çağırdıkları zaman ne yapıp yapıp iyi hazırlanmış bir yemek sunmanın yolunu buluyor, Asma yaprakları üzerine mürdüm eriklerini piramit biçimi dizmeyi beceriyor. Reçel kavanozlarını sofraya bir tabağın içine baş aşağı kapanmış olarak getiriyor. Üstelik meyve yenirken el yıkamak için küçük gümüş taslar almaktan söz ediyordu. Charles Bovary'de bütün bunlar yüzünden dehşetli saygı görüyordu. Charles Böyle bir karısı olduğu için böbürlendikçe böbürleniyordu. Karısının kurşun kalemle yaptığı iki tabloyu eve gelenlere övünerek gösteriyordu. Bunları çok geniş çerçevelere yerleştirip konuk odasındaki duvar kağıdının üzerine uzun yeşil kordonlarla asmıştı. Kiliseden çıkanlar onu evinin kapısı önünde işlemeli güzel terlikleriyle görüyorlardı. Charles eve geç dönüyordu. Saat onda... Bazen gece yarısı bile geldiği oluyordu. O zaman yemek istiyor. Hizmetçi yatmış olduğu için sofrayı en ma hazırlayıp getiriyordu. Charles daha rahat yiyebilmek için redingotunu çıkarıyor. O gün kimlere rastlamışsa, hangi köylere uğramışsa, nasıl reçeteler yazmışsa bir bir anlatıyor. Sonra yaşamından memnun Soğanlı yahninin kalanını yiyor Peynirin kabuğunu soyuyor Bir elmayı hart diye ısırıyor Sürahideki şarabı bitiriyor Derken yatağa girip Sırt üstü yatarak horlamaya başlıyordu Gecelere pamuklu bir başlık yemeye alıştığı için Şimdi yatarken başına sardığı sargı yerinde duramayıp kayıyordu Bu yüzden de sabahları saçları karma karışık, yüzünün üzerine dökülmüş olarak uyanıyordu. Bu arada yastığının şeritleri de geceliğin çözüldüğü için sabahları saçları yastığın içindeki kuş tüylerinden bembeyaz bir hale geliyordu. Hantal çizmeler giyiyordu hep. Bu çizmelerin alt yanlarında ayak bileklerine doğru bükülen iki tane kalın kıvrım vardı. Çizmenin ayak giren bölümünden geri kalan ise içinde sanki tahta bir ayak varmış da onu geri itiyormuş gibi düz bir çizgi halinde uzayıp gidiyordu. Şarl köyde oturuyoruz nihayet bu bile fazla diyor. Annesi de onun bu tutumluluğunu beğeniyordu. Çünkü hele evde sıkı bir kavga çıktığında annesi Şarl'ı Yine eskiden olduğu gibi görmeye geliyordu. Yalnız yaşlı bayan Bovari'nin gelinine karşı cephe almış gibi bir hali vardı. Para durumlarına göre gelininin yaşayış biçimini fazlaca yüksek buluyordu. Odun, şeker, mum gibi şeyler tıpkı zengin evlerindeki gibi eriyip gidiyormuş. Mutfakta boşuna yanıp kül olan bir sürü korla insan 25 kap yemek pişirebilirmiş. Kaynana gelinin çamaşırlarını dolaplara yerleştiriyor. Kasap et getirdiği zaman nasıl et getirdi diye göz kulak olmasını öğretiyor. Bol bol öğüt veriyor. Emma da bunları dinliyordu. Bütün gün dudakları hafifçe ürpererek birbirlerine karşılıklı kızım, anneciğim diyorlardı. Her biri öfkeden titreyen bir sesle Tatlı tatlı sözler söylüyordu. Şarl ilk karısıyla evli olduğu sıralarda annesi oğlunun kendisini daha çok sevdiğini hissediyordu. Şimdi ise Şarl'ın emmeye beslediği sevgi kendinden çalınmış. Kendisinin bir şeyi elinden alınmış gibi geliyordu ona. Yaşlı kadın oğlunun mutluluğunu kederli bir sessizlikle seyretmekteydi. Bunu yaparken de tıpkı malını mülkünü yitiren bir insanın eski evinin penceresinden bakarak içeride sofraya oturmuş kimseleri seyreder gibi bir hali vardı. Kadıncağız oğlunu uyarmak amacıyla kendi çektiği çileleri, katlandığı özverileri anımsatıyor, bunları Emma'nın savrukluklarıyla karşılaştırarak sözlerini bu kadına ''Bu denli körü körüne tapılmak hiç de akıllıca bir hareket değil.'' cümlesiyle bitiriyordu. Şarl bu sözlere ne diyeceğini bilemiyordu. Annesine saygı, karısına ise sonsuz bir sevgi beslemekteydi. Annesinin yargılarında hiç yanılmadığına inanıyor, karısını ise kusursuz buluyordu. Annesi gidince utana sıkıla, Onun kullandığı sözleri de kullanarak o da en önemsiz tarafından annesinin bir iki uyarısını yinelemeye kalkışıyordu ama Emma kocasına aldandığını kanıtlayarak onu hastalarıyla baş başa bırakıyordu. Bir yandan da genç kadın iyi olduğunu sandığı bazı kurallara uyarak aşkı kendi kendine vermeyi denedi. Bahçede ay ışığında Aşk şiiri olarak ezbere bildiği ne kadar şey varsa okuyor. İçini çeke çeke kocasına yanık şarkılar söylüyordu. Sonra yine eskisi gibi sakinleşiyor. Şahsa bu yüzden ne daha fazla sevdalı ne de daha fazla heyecanlanmış görünüyordu. Emma böylece kocasının görününde bir iki çakmak çaktı ama hiçbir kıvılcım çıkaramadı. Zaten duymadığı bir şeyi anlatmaya gücü yetmediğinden, belirli biçimlerde ortaya çıkmayan hiçbir şeye inanmadığından, sonunda Şarl'ın sevgisinde artık hiçbir aşırı taraf kalmadığına inandı. Kocasının sevgi gösterileri bile düzenli bir hale almıştı. Karısını belli saatlerde öpüyordu. Bu da ötekiler gibi bir alışkanlıktı, yavan bir yemekten sonra... Ne olduğu önceden kestirilen bir tatlı gibiydi sanki. Charles'ın Zatürre'den kurtardığı bir av bekçisi Emma'ya küçük bir İtalyan tazısı vermişti. Genç kadın gezmeye bu tazıyla çıkıyordu. Çünkü bir an için yalnız kalmak, karşısında bahçeyle tozlu yolun o hiç değişmeyen halini sürekli seyretmekten kurtulmak için ara sıra sokağa çıktığı oluyordu. Bonville'de kayın ağacı korusuna kadar uzanıyordu. Burada kırlara bakan duvarın köşesinde içinde kimsenin oturmadığı bir köşk vardı. Kapının önündeki endekte otların arasında yaprakları bıçak gibi keskin uzun kamışlar bitmişti. Geçen gelişinden beri bir şeylerin değişip değişmediğini anlamak için Emma önce çevresine bakınıyordu. Yüksük otlarını yaban turklarını, iri iç çakılların çevresindeki ısırgan kümelerini, üç pencereyi boylu boyunca saran yosun tabakalarını hep yerli yerinde buluyordu. Pencerelerin hep kapalı duran panjurları ise paslı demir çubukları üzerinde çürüyerek dökülmeye başlamışlardı. Başlangıçta hiçbir amaç hedeflemeyen düşünceleri tıpkı yanındaki tazı gibi gelişi güzel, avare avare dolaşıyordu. Tazı da kırlarda halkalar çiziyor, sarı kelebeklerin ardından havlıyor, tarla farelerini kovalıyor ya da bir buğday tarlasının kıyısındaki gelincikleri dişliyordu. Derken genç kadının düşünceleri yavaş yavaş bir noktada odaklanıyordu. Sonra çimenlerin üstüne oturarak şemsiyesinin ucuyla otları karıştırarak sürekli ''Neden evlendim sanki? Ulu Tanrım'' diyordu. ''Tarihin başka cilveleriyle başka bir adama rastlayamaz mıydım acaba?'' diye soruyordu kendi kendine. Sonra da bu gerçekleşmemiş olayların, bu başka yaşamını, bu tanımadığı başka kadının nasıl insanlar olabileceğini hayalinde canlandırmaya çalışıyordu. Gerçekten de hiçbiri bu adama benzemiyordu. Kocası pekala yakışıklı, esprili, kibar ve sevimli olabilirdi. E, kuşkusuz rahibeler okulundaki eski arkadaşları da böyle kocalarla evlenmişlerdi.